Sizden birinizin evladını terbiye etmesi sadaka vermekten daha hayırlıdır. Bir adamın nikahı altında iki karısı olsa, o da aralarında adaletle muamele etmezse, kıyamet gününde bir tarafı kesik olduğu halde haşre gelir. Allah Teala sizin kadınlara hayırlı ve güzel huylu olmanızı emreder. Çünkü onlar anneleriniz, kızlarınız, teyzeleriniz ve halalarınızdır. Nitekim şu bir hakikattir ki, ehli kitap bile tengerek gibi aletleri dahi tutamayan bir kadınla evlenir ve ölünceye kadar onunla hoş geçinir. Sizlerin bunları yapmanız daha uygundur. İzahı Yani fakirlikten, hastalıktan, zayıflikten veyahut ihtiyarlıktan dolayı birbirinizi terk etmeyin. Karı koca olarak her ne surette olursa olsun birbirinize hizmet edin. Birbirinizin ahlakına tahammül edin demektir. Bilhusus erkeklerin hanımlarına daha güzel ahlakla davranmaları hadiste emrolunmuştur. Zira kadınlar yaratılışlarından akılca zaiftir ve dillerine hakim değillerdir. Kalpleri de yumuşaktır. Ufak bir hadisede hemen ağlarlar. Hileleri de çok büyüktür.